Effective Pass Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, e, Açık Dergi'nin spor köşesi, Efektif Pasa hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda geçen hafta yaptığımız gibi e, yayın arkadaşım Volkan ile e, telefon bağlantısı kuruyoruz. Çünkü kendisi Şili'nin Santiago şehrinde e, devam eden. Kopa Amerika 2015'i yani Güney Amerika Futbol Şampiyonasını yerinde takip ediyor. E, vakit kaybetmeden kendisine bir merhaba diyelim. E, hola Volkan Komayistas. E, <gülüyor> Muy bien hola hola açık radyo. merhaba herkese. E, <gülüyor> evet. E, Volkan. Da da soğuk bir gün abi öyle diyeyim ben sana en baştan. Evet yani onu da merak ediyoruz yani çünkü e, kışın. Kendini hissettirmeye başlayacağı günler yaklaşıyor. Senin için aslında biraz soğuk günler. Güney yarımkürede Hava erken kararıyor herhalde öyle değil mi? Kaçta kararıyor? E, 6'ya doğru kararıyor. Hmm. 6,5-7 civarı. Evet. Yani, 7'ye doğru diyeyim biraz daha. Ha, evet. e, ve geç aydınlanıyor. Tabii dağlarında bunda etkisi var. Onu evet. Söylemek lazım. Doğru. Burada Zaten da... İçin dağların e, yoğun olduğu bir bölgede burası. Dünyanın coğrafik hmm. konumu nedeniyle de e, güneş geç doyu burada ama bu coğrafya dersini herhalde artık birazcık bırakalım evet. e, hava durumunu da atlayalım gruplara geçelim. Evet e, gruplara geçelim. E, Şili'de. Alo. E, evet biz seni duyuyoruz. E, sen biz duyabiliyor Alo. musun? Sen bizi duyamıyorsun sanırım. Olsun. E, biz devam edelim yayınımıza volkanla. E... Tabii, devam edelim. Ha, duyuyorsun sen biz tamam. Biz yayın Duyum, kop. Yayın koptu sandık az ee, Koptu oldu ama olabiliyor. Tabii böyle uzun mesafeli tabii. E, görüşmelerde hı. normal şeyler. Gruplara geçelim. İlk evet, geçelim. Iki, hı hı. diyorduk. ilk maçlarda açılış maçında ben de stadyuma girmeyi başardım, girebildim. Ve basın hı hı. tribünden takip etme imkanım oldu. Evet. Önce, önce onu sorayım. Atmosfer evet. nasıldı statta? Statta atmosfer iyi, soğuktu. Hı. Onu söylemek lazım. Hani televizyondan takip edenler için taraftarın hani coşkusu neden az diye düşünenler olabilir. Ee, Hı -hı. Birincisi kafa soğukluğu bunun bir nedeni olabilir insanlar Hı -hı. düşünmüştür. Hani şu üncesi zıplayarak ısınmak da bir çözüm ama e, bu coşkunun biraz eksiklerinin sebebi de taraftarın çoğunun sponsor bileti e, olan kişiler olması. İşte maç sonunda <gülüyor> baktığımdaki işte e, stadın etrafından kaldırılan otobüslerde. Hep sponsor firmaların çalışanlarına vermiş olduğu e, biletler vardı, otobüsler vardı. 5-6 otobüs kaldıran tek bir şirçek de vardı. Yani birazcık böyle futbolu turistik hale getirmiş olmanın e, bir sebebiydi da. O yüzden de biraz eksikti coşku bence. Ama açılış seremonisindeki e, güzel şovu da atlamamak lazım. Ben ki aslında böyle şeyleri... Çok fazla sevmem ama galiba işin içinde olunca, stadyumdan <gülüyor> izleyince biraz daha güzel oluyor. Etkisi biraz daha büyük oluyor. Evet. E, o açılış seremonisi taraftarları izleyenleri birazcık göçtürdü, ısıttı. Sonrasında da e, basın tribünden takip ederken baktım. Hani bir sürü dünyanın her yerinden e, basın çalışanları gelmişti. Çin'den tut. E, hmm. işte tabii Arjant E, Tayland'a kadar, Hindistan'a kadar bir sürü e, çalışan vardı, gazeteci vardı o stübününde. Meksika ilk maçına başlayalım mı, girişelim mi oralara da? Hemen. Evet, hemen girişelim istersen. Şili'nin e, açılışın olduğu gün, Şili'nin de e, şova katkısını 2-0'lık galibiyetle e, sürdürdü. E, maçlar nasıl sence? Şili takımı şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor ama e, tabii şu an diğer takımlara konuşacağız seninle. Ee, bir şampiyon görüntüsü verdi mi Şili ilk maçta Şili'nin oyununu birçok kişi beğenmedi ilk maçta şampiyonluk içinse kotor e, maçı yani birazcık e, nasıl diyeyim e, şey değil e, hı hı. ölçü değil ölçü değil aynen öyle ölçü değil <gülüyor> demek gerekiyor e, Şili ama ilk yarının ilk dakikalarında hani Alexis Sanchez ve e, Jorge Valdivia'nın Güzel kombine oyunuyla goller bulmaya çok yaklaşmıştı. Onu da eklememiz gerekiyor. Ee, ancak Alexis Sanchez'in son vuruşlardaki başarı eksikliği gol getirmedi. Ee, i̇lk yarıda da Jean Basajur sol açıkta başladı. Ben daha fazla geride başlayarak hani soldan akımlar yapmasını bekliyordum. Şili'nin Jean Basajur'la beraber ama e, o etkisizdi. Ayrıca e, Şili turnuvanın en kısa takımı 1, 76 boy ortalaması var takımın. 1.80'e yakın 1.82 civarı boy ortalaması olan Ekvador'a karşı sürekli yüksek toplarla oynadılar. Ve savunmadaki oyuncuları da 1.88'de 1.90 kalecinin de boyunu ve el avantajını buna eklersek Şili e, yanlış bir yol, yöntem izleyerek gol bulmaya çalıştı diyebiliriz. Hı hı. Maç sonuna doğru Ekvador'un direkten dönen topu e, Şili'ye de yardım etti açıkçası 85. dakikada bir dönen top vardı. Hı hı. O top eğer içeri girmiş olsaydı Şili'nin bugün galibiyetinden yani birinciliğinden bahsettiğiniz e, zor olurdu. Hatta bugün çok farklı şeylerde konuşuluyor olabilirdi Şili hakkında. E, Vidal'e verilen bir penaltı var. İlk golü o şekilde buldu Şili. bir penaltı golüyle açmış olduk böylece. Hı hı. Yani bir de bir müdahale var ama hani bir, bir müdahale var yani. Herkesin <gülüyor> içine içinen bir penaltı olmadı. Onu da söylemek lazım. Şili'nin galibiyeti hani birçok insan beğenmesi de evdeki da konuştuğumda çok kötü diyorlar Diğer arkadaşlarım da öyle diyor. Gazeteciler de çok beğenmiş değiller. Daha fazla şeyler bekliyorlar Şili'den. Ama <gülüyor> Bu akşam işte Meksika karşısında oynanacak maç birazcık daha fazla ölçü e, olacak Şili'nin oynayacağı oyun için. Evet Meksika'da ilk maçta Bolivya ile 0-0 berabere kaldı. Aslında Meksika bu turbanın ardından Kuzey Amerika şampiyonası olan Gold Cup'ta da mücadele edecek. Kendi kıtasının mücadelesi evet. ve Gold Cup e, e, fikstürü olduğu için bu Turnuvaya biraz ikinci takım ya da B takımıyla geldiklerini söyleyebiliriz. Carlos Vela yok. Javier Hernandez yok. Ee, bazı eksikleri var takımın. Giovanni Dosantos Giovanni. yok. Giovanni. Dos yok. Aynen o ikisi evet, yok. Evet. yok. Guardado yok. Hı hı. Evet. Ee, o yüzden e, Meksika birazcık kapa daha fazla önem verdiği için yıldızlarından eksik geldi. Dünya Kupası'ndaki Meksika'yı izlemeyeceğiz. İzlemiyoruz. Evet. Onu hatırlatalım. 2010'da verilen bir yapılan bir davet bu o daveti kabul etmesi sürecinde de yapılan e, uzarlıklarda e, Meksika'nın daha genç bir takımla gitmesi konusunda CONCACAF yani Kuzey Amerika Hı -hı. ve Orta Amerika e, Federasyonu'nda bir yönlendirmesi talebi olmuş diyelim Hı -hı. daha önceki Hı -hı. turnuvalarda da Meksika katıldığında e, Meksika 22 yaş altı takımı diye geçiyor E, bilgilerden Ekşika'nın satıldığı e, Copa Amerikalarda zaten. Bu da birazcık öyle oldu ama e, bu 22 yaş kotasını kaldıktılar ve işte Rafael Marquez gibi tecrübeli isimleri de kadroya alma e, şansları oldu bu sefer. Torre de Martin Vosalardı. E, yani Bolivya'ya karşı ikinci yada özellikle çok baskılı oynadı Ekşika. Ama Bolivya'da e, Güzel e, bir şekilde özellikle Pedriyel, Türkiye'den de tanıdığımız, Pedriyel'in yine direkten dönen bir topu var maçın başında. O e, ve benzeri pozisyonlarla Meksika kalesini zorladı Bolivya. Ama Meksika yani herhalde e, milli takımda e, az forma bulan oyuncuların ve gençlerin hani, daha sonraki yıllarda forma bulabilmesi için oynayacağı oyunlarla. biraz daha kendini ileriye taşıyabilir Fornuva'da evet. hani onların bu motivasyonu Meksika'ya yarayabilir. Bu akşam da Şili ile oynayacaklar ee, yerel saatli 2030'da başlayacak Santiago'da Stadyo Nacional'da oynanacak maç. Evet. Yani Şili'nin e, işi çok kolay olmayacak Meksika'ya karşı. Meksika dirençli bir her ne olursa olsun Miguel Herrera iyi bir teknik direktör. Yine elindeki en iyi oyuncular olmasa da burada. Bolivya'dan bir puan almayı başardılar, onu söyleyelim. Evet, Bolivya'da aslında beklenilmeyi iyi çıktı aslında. Yani oynadığı son 16 Copa Amerika maçında sadece bir galibet alabilmiş bir Bolivya takımı. Turun en zayıf takımı olarak gösteriyordu ama ben Meksika maçına biraz baktım. Hakikaten çok iyi direndiler ve defanstaki Julio Cesar Hurtado açıkçası yani Avrupa takım yani kariyerin geri, geri kalan anlamında bana gayet olumlu sinyaller verdi diyebilirim Bolivya adına. Onların da bu akşam maçı olduğunu, Ekvador'la karşılaşacaklarını. ifade edelim. E, o maçta herhalde ikincilik için önemli bir anlam taşıyor diyebiliriz. E, evet, özellikle Ekvator'un canla başta e, puan için bir sonraki tur için puan e, alması gereken bir maç iki takımında e, Bolivya'nın bir puanı var tabii. Biraz hı. daha avantajlı Doğru. ama Ekvador bence biraz daha avantajlı gibi duruyor. E, fizik açısından önemli bir avantajları var. Uzakta ilk Şili maçında da sol kanattaki e, Montero'ydı yanılmıyorsam Montero iyi bir e, maç çıkarmıştı. Bolivya karşısında yine bugün e, yine aynı başarıyı gösterebilir. İlk maç bugün Ekvatorla Bolivya arasında evet. oynanacak. Sonra e, Şili'ye karşı karşılaşacak. Evet maçların şimdi bir müzik arasını verelim. Evet e, maçların saatlerini hatırlatayım. Ekvator maçı 12 12'de. <gülüyor> <gülüyor> Ve Şili-Meksika maçı da saat 2.30'da Türkiye saatiyle başlayacak. Maçlar evet. takip edilebilir. Şimdi bir müzik arası verelim kısa bir ara. Şarkının adı El Palo de Pinilla. Anlamını da az sonra senden. <gülüyor> casa, el auto y mi señora lo he perdido todo y no sé qué hacer ahora Por culpa del pueblo me quedé Por culpa del palo me quedé sin un pesito. Perdí la casa, el auto, la cocina y el sillón. Perdí la lavadora, también el televisor. Por culpa del palo me quedé sin inversiones. Por culpa del palo me quedé sin vacaciones. Aposté que Chile sale a campeón mundial. peloúche mala suerte primerooli y ahora día por culpa del palo me quedé sin mis amigos por culpa del palo me quede sin calzoncillos a posterioro del subsidio al ganador pero ese tonto vale elimó a la selección por culpa del palo me quede sin billetito por culpa del palo me quedé sin mi perrito aposté que Chile salía campeón mundial Evet yeniden birlikteyiz sevgili dinleyenler. El Palo de Pinilla adlı şarkıyı dinlemekteydik. E, Pinilla, Mauricio Pinilla, Şilili bir futbolcu. E, geçen yıl Dünya Kupası'nda Brezilya ve Şili arasında oynanan maçın 119. dakikasında e, bir şutu direkten dönmüş. Ve belki de Şili'nin çeyrek final umutlarının orada sönmesine neden olmuştu. Peki bu şarkı ne anlama geliyor sevgili Volkan? El Palo de Pinilla. Aynen bahsettiğin e, olayın hikayesinden öykünerek yapılmış bir şarkı bu. İşte hep e, Fini'nin direkten dönen topu yüzünden deyip duruyor e, yaşananları. A, a, o top girseydi neler neler olurdu diye sözleri var. Yani hmm. e, burada Fini'nin hakikaten o direkten dönen topu e, tarihi bir travma olarak e, Şillilerin hafızasında uzun süre kalacak. Yani en üzgün anları e, o Direkten dönen top ve penaltı tabi. E, penaltı ile biten o Brezilya maçı. E, bir de reklam filmi çekmişler bununla alakalı. E, rematch manasını yani yeniden bir maç istiyor e, Pinin ya baş karakter olarak Brezilya'dan. Öncesinde de o e, revanj maçını almadan önce Belo Horizonte'ye gizlice girip helikopterle sahaya inip O kaleyi çalıyor ve Atakama çölü de diyelim ya da bir çöl de e, o kaleyi patlatıyor. O oh. bireyi buluyor <gülüyor> ve patlatıyor. Evet. Evet, güzel. De La Revancha diye işte internette bir hashtag ile bunu da e, arayan isteyen bulabilir diyelim. E, i̇lk maçlarda da direkten dönen topları olmuştu. Evet. O sebeple de. Evet, bir şarkı. İyi çaldık Aynen. şimdi B evet. grubu devam edelim Gerek olan süremizde diğer 3 grubu konuşalım ee, Biraz hızlı bir şekilde ee, B grubunda e, Uruguay Jamaika'yı 1-0 yendi Arjantin Paraguay ile 2-2 berabere kaldı Uruguay kazandı ama Benim gözlemim o ki biraz da hem Suarez'in Hem de Forlan'ın yokluğunu Hissediyorlar gibi geliyor bana yani Kavani biraz yetersiz kaldı ne dersin Yani Cavani oyun fazla olarak da zaten e, böyle takımı sürükleyebilecek yapıya sahip değil. E, yani bence Rekoba'dan beri e, şeyde Uruguay'da bir lider oyuncu eksikliği var. E, yani Jamaika'da beklediğimizin çok daha üstünde bir performans çıkardı onu söyleyelim yani. Ve de bir gol kaçırdı Jamaika, Jamaika ilk yarıda. Yani toksun kaçırdı, vuramadığı, yapamadığı bir vuruş var. Aynen. Onu düzgün bir vuruşla e, sonlandıra bilse, halede ne kadar muslara da olsa <gülüyor> turnuvanın en iyi kaybedileni biri de olsa, e, o top çok güzel bir golle sonuçlanabilirdi. Evet. Ama Jamaica sonunda yetenek eksikliği çıktı. E, ama yine de iyi direndiler ve yani zaman zaman da Uruguay'a nazaran, Uruguay'dan beklenen futbola nazaran iyi oynadılar ama Uruguay geçen sene de Dünya Kupasında Ee, çok iyi değildi, onu söyleyelim. E, gruplarından biraz şans eteri çıkmışlardı ve Kolombiya karşısında da yine e, iyi bir e, sınav verememişlerdi. Bu senede yani Suarez'in yokluğu tabii ki büyük etki. Ancak e, daha bir genç takımda burada Oscar Saberes, Uruga ile beraber, Oscar Saberes dört tane genç oyuncu e, kattı. Ee, yeni yeni milli oluyorlar. İlk milli maçları bir çoğunun. Ee, bu dört isimde bir tanesi Diego Roland'dı. Diego Roland e, Bordo'da formül diyor. 20 yaş altı dünya kupasında da Türkiye'de izleme fırsatı bulmuştu. Ama e, Suarid'in görevini almış beklenen oyuncu çok da iyi bir sınav veremedi bence e, ilk maçta. Onu söyleyelim. E, yani Uruguay biraz şansla kazandı açıkçası. Tam Let Güney Amerika'nın İtalya'sı olarak niteleyebileceğimiz bir oyun sergiledi. O kimlikseler. Şu anda e, ikinci maçları Arjantin'le. Evet. Arjantin'de Paragua'yla sürpriz bir beraberlik aldı diyebiliriz. Evet. 2-2 berabere kaldılar. Nelson Valdez ve Lucas Barrios'un ikinci yerde attığı goller e, Paragua'ya sürpriz beraberliği getirdi. Arjantin turnuvanın favorilerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Çünkü Messi bu kupayı kazanmadı daha önce. E, herhalde Uruguay maçları onlar için Ee, tamam mı devam mı maç olacak en azından zihinsel olarak öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, yani ilk maçta yani 2-0'dan 2-2'ye geldi maç dediğin gibi ve e, Copa Amerika'daki maçlarında Arjantin'in en son 83 yılında böyle bir skor var 2-0 öne geçtikten sonra, 2 fark yakaladıktan sonra hı hı. böyle bir puan kaybettiği yok Arjantin'in. Son dakikada Lucas Barrios'ta da Buones Ayresli, Arjantin, evet. Arjantin futbolcu özünde e, golü onun atması da ayrı bir hikaye yarattı. E, gelen beraberlikle birlikte Tata Martino takımın teknik direktörü üzerinde de e, bazı şüpheler oluştu açıkçası. Doğru. E, yani Martino bunu yapabilecek mi yapamayacak mı diye e, köşe yazıları yazıldı. Arjantin'deki en büyük spor gazetelerinden biri. de e, Yani çok kritik bir maç olacak Arjantin Uruguay maçı da. Onu söyleyelim. Yani Uruguay çünkü 3 puanı aldı. Biraz daha rahat olacak ama bir puan daha alıp e, sonraki turu daha garantiye almak istiyor. Paraguay'ı da e, şöyle söyleyelim. Son e, kupada finalistlerdi. Evet. E, yani bizden biraz uzakta bir coğrafyada oldukları için gözümüzden kaçıyor yaptıkları Paraguay'ın ama onlar da hafife alınacak bir takım değil. Olmadıklarını gösterdiler. Aynen öyle. Ee, o, o maçlarında, yani bu B grubunun maçlarında 16 Haziran tarihinde oynanacağını hatırlatarak C grubuna geçelim. Hı. C grubunda Kolombiya, Venezuela'ya kaybetti. Kupanın sürprizine imza attı aslında. Brezilya ise çok zorda olsa Peru'yu 2-1 mağlup etti. Ee, Kolombiya, Brezilya bu grubun İlk ikisini banka götürür diyorlardı ama e, sen hala bu görüşe e, katılıyor musun ya da önceden katılıyor muydun? Ne dersin? Kolombiya ve Brezilya nasıl buldun? İkisi de yeteri kadar iyi değillerdi. Kolombiya gayet kötüydü. Benim bu turnuvada kimsenin e, favori görmediği favorim, yani benim favorim hı hı. E, Kolombiya. Yani evet. finali hatta Kolombiya ve Şili'nin oynaymasını bekliyorum. Arjantin'in de değil. E, Ama kupayı da Arjantin'in alacağını düşünüyorum. O da e, ayrı bir paradoks içeriyor birbiriyle. Kolombiya <gülüyor> dün Venezuela karşısında şaşırttı, gerçekten şaşırttı. Ama Venezuela da e, iyi kapandı ve biraz da sert oynadı. Faullerle oyun ritmini düşürdü. Hamed e, Rodriguez henüz acaba mesela onun hakkında da e, şüpheli şüphelenmeye başlanıldı hemen. Ee, henüz acaba daha Hamed Rodriguez o dünya starı e, klasmanına girmedi mi? Ee, e, tartışmaya başlanıldı. Çünkü hani, geçen seneki Dünya Kupası'nın e, yıldızıydı. Onu e, Real Madrid'de de e, işte Ronaldo'yla Gerrit belli beraber iyi bir sezon geçirdi bu sene. Ama e, bence Jose Pekerman'ın teknik direktörün, Kolombiya'nın teknik direktörünün en büyük hatası Falca ayrılan maça başlaması oldu. Falca evet çok iyi bir oyuncu, kariyeri çok parlak bir oyuncu. Ancak geçen sene 90 dakikayı bitirebildiği maç sayısı aldı. Yani 30 30'a yakın maçı çıktı evet ama birçoğunda e, yarısında ya da işte son 20 dakikasında forma bulabildi. Yani onun yerine Jackson Martinez gibi, hı hı. şampiyonlar liginde Porto ile beraber iyi işler yapmış. 8 maçta 7 gol atmış formda bir oyuncuyu oynay oynatabilirdi. Hem de geçen seneki kadronun sürekliliği açısından da iyi olurdu. Son dakikalarda zaten bütün forvetleri oyunu aldı. Evet. İş işten gösterken Tabi. Evet. Venezuela'da da Balıkesir sporlu 10 numaralı formayı giyen Ronald Vargas var. O da çok iyi bir oyun oynadı. Dün Kolombiya'ya karşı. Onu Hatırlatalım. Bir detay vereyim. Türkiye'den de 4 Va oyuncu evet, Aynen. Toplam 4 evet. oyuncu var. Vargas'ın da Balıkesir'den aek takımına transferir söz konusu. Muhtemelen <gülüyor> turma sonrası orada devam edecek. Diğer evet. maçta Brezilya aslında çok eksik bir kadroya geldi buraya ama Dunga aslında daha önceki zamanındaki, daha önceki görevindeki eleştirileri biraz da tekrarlatacak bir performans gösteriyor. Takım iyi durumda gözükmüyor. Örneğin işte Tardellilerle, Fredlerle oynamaya oynuyor ve bu takım aslında istenen Brezilya'yı göstermiyor biraz da izleyicilere. Ben hayal kırıklığına uğradım açıkçası bu Brezilya takımından. Neymar'a çok bağlı görünüyorlar. Brezilya sence yürüyebilir mi buradan sonra? Ne dersin? Kısaca bir yorum alırsak. Yani bu grup statüsünü hatırlatalım. İlk iki direkt çıkıyor. Evet. Ee, en iyi üçüncü takımlarda iki tanesi, üç grup var. En iyi e, üçüncülerin iki tanesi de çıkıyor bir sonraki tura. O yüzden bir sonraki turda e, çıkması kolay bir turnuva. Yani iki puanla bile, tek galibiyetle bile çıkılabilir. Aynen. Önemli olan Brezilya'nın kaçıncı olarak e, kimle eşleşme ihtimalinin olacağı. Ama şu anda üç puanla rahat bir şekilde birinci olduklarını düşünürsek ve grubu böyle bitireceklerini e, tahmin edersek B grubunun ikincisiyle oynayacak. Şimdi oradan ikinci Arjantin gelirse güzel bir maç olacak güzel orada. <gülüyor> evet güzel bir maç olacak tabii ki. Ama dediğim gibi yani bu işler e, son maça kadar her şeyin değişebileceğini gördüğümüz bir turnuva da izliyoruz. Aynı. Ona bağlı. Işte, Peru'nun son dakikada e, Neymar'ın o güzel aşıkı olmasa bir puanla. Brezilya'dan puan çalabileceği bir turnuva. Ya evet. da Jamaika'nın Uruguay'a üstünlük gösterebildiği bir turnuva oluyor. Aynen yani öyle. Hı -hı. Biraz buradayken daha fazla farkına varabiliyor tabi insan maçlarını hepsini takip edince. Doğru. Bu turnuva belki de milli takımlar seviyesindeki en demokratik turnuva. Çünkü bir eleme yok. Herkes Doğru. katılıyor. Bir sonraki tura çıkma ihtimali herkesin var. Hı -hı. Herkes herkese yenebiliyor. Aynen öyle. Bir tane de davet var. O şekilde devam eden bir türlü var. Aynen öyle. İstersen... uruguay maçını e... kaçırmayın diyorum. Bir de Brezilya-Kolombiya maçına. Aynen Brezilya-Kolombiya maçının i̇şte on... 17 Haziran tarihinde olacağını hatırlatalım. Programımızın sonuna geldik sevgili Volkan. Teşekkür ederim yorumlarını ve katkıların için. Ben teşekkür ee... ederim. Ee, sevgili dinleyenler programla ilgili görüşlere ve e... tweetlere. Efe... Twitter.com.effektifpass adresine ulaşabilirsiniz. Volkan'ın Şili alınlarına Copa Peşin'de WordPress adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Utku Göker küçük mikrofondaydım. Volkan Arşili'den bize eşlik etti. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın efektif